Namaz kılmıyorsun, niçin kılmıyorsun diye soruyorum sana, kalbim temizliyorsun. E Resuller Resulü ayakları şişmiş namaz kılardı. İşte Sur-i tefsirine bakın. Biz sana Kur'an'ın meşakkatı hiç indirmedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. E Rabbime ben şükretmeyeyim mi diyor, ya Rabbi sana şükretmeyeyim mi ben yani? Doyamıyorum sana şükretmeye. Hazreti İlyas aleyhisselam ölürken ağlıyor, melek ilmek soruyor kendisine, diyor ki ya İlyas... Sen bir nebi nişansın, ölümden mi korkarsın? Haşa, biliyor neden ağladığını ama bize duyurmak için konuşuyor. Diyor ki, Rabbime ibadete doyamadım, Rabbime kulluğa doyamadım ben, onun için ağlıyorum diyor. Ne büyük nimet, ne büyük saadet, ne büyük devlet, vücutta ruh. Rabbe kulluk ediyorsun, alnını secdeye koyuyorsun Hakk'a karşı. Abdüliyet ve <gülüyor> mağbudiyet birleşiyor, takarruf var. Miraç var secdede. E sen bunun kıymetli bilmesine ne yapıyormuş? Ya hiçbir şey yaramaz. Olmaz. Üç gün namaz kılmış, dördüncü gün müminlere beğenmiyor. Bu da şeytanın dudağına düşürdüğü zavallının bir tanesine. Kimseyi görme. Kendi ayıbının bin tanesine vakıf, muhatabının ayıbının bir tanesine vakıfsın. Kendi ayıplarını düşünürsen, başkasının ayıbını göremezsin. Birinin ayıbını görmek kendini ondan yüksek görmektir ki, hani haybun müminliğin şeytandır. Sakın insan şeytana olma.